Allahu Rabbi al-Rahim. Inna al-hamdu lil-lah, nahmduhu, wa naslaainuhu, wa nas-tawfiro, wa min shurur anfus-nab min sijat amalina. Min yadhihi Allahu, fala mudillah, wa min yudlil fala hadillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah, la shari'ka lah. Wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil-huda, weddini l-hakk, li juhu, hirahu, għal-eddini, kulli, bakafabillahi, xahida. Babaat, dal-kardi xterim, akida der-semizde, bugunki konumus, der-semizden konusu, muszlimanun, melegder, akkendaki, akida se. Bildiğiniz gibi bundan önceki derslerimizde Allahu Teala'nın rububiyet tevhidi, ulûhiyet tevhidi, esma ve sıfatı gördük. Onları biraz açıklamaya çalışmıştık. Bugün de inşallah Müslümanın melekler hakkındaki akidesine Bu konu hakkında gücüm nispetinde size bilgi vermeye çalışacağım. Meselenin birinci aya kardeşlerim, melekler Allahu Teala'nın ikram olunan kulları. Bir ayeti kerimde böyle geliyor. İbadun <gülüyor> mukramun kendilerine ikram olunan kullardır. Bu ifadeyle Allahu Teala meleklerin kendisine kulluk etmesi için yarattığı kullar, canlılar, insan ve cinler de hakiza. Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmesi için var ettiği mahlukatı. E, meleklerle insanlar ve cinler arasındaki fark kardeşlerim. Melekler e, cinlerde ve insanlardan ayrı olarak Onların mükellefiyeti bizim mükellefiyetimize nispeten ihtiyar hakkı olmadan bir mükellefiyet. Cinlerde ve insanlardaki mükellefiyet, kardeşlerim, ihtiyar seçme dediğimiz, seçme dediğimiz ihtiyar verilerek bir teklif. Onlarda böyle bir şey yok. Yani Allahu Teala melekleri bizden farklı olarak yarattı. Onların yaratıldığı kendisinden yaratıldığı madde de farklı. Bir de onlardaki kulluk insanla insanlar ve cinlere nispeten ihtiyar hakkı olmadan yarattığı kullar. Yani Allahu Teala melekleri her ne görev için yarattıysa onun dışına çıkmıyorlar. Mesela Zariyat Suresi'nde Allahu Teala cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsin diye yarattım buyuruyor. Ama hem cinlerden hem de insanlardan kulluğu yerine getir getirmeyenler var. Getirenler olduğu gibi getirmeyenler de var. Hatta getirmeyenler ve kulluğu yerine getirenlerden biraz daha fazla buna rağmen onlara ne yapıyor mühlet veriyor. Ama meleklerin böyle bir durumu yok. Meleklerin böyle bir durumu yok. Bu konuyu işlerken göreceğiz ki bazı melekler Allahu Teala kendilerine sadece ve sadece ruku'da kalmasını secdede kalmasını kıyamda kalmasını emretmiş onun için yaratmış o melekler devamlı onu yapıyorlar başka hiçbir şey yapmıyorlar sadece onu yapıyorlar ila nihayete eğer Allahu Teala öyle takdir ettiyse onu yapacaklar yani öyle melekler grubu var ki sadece ve sadece kıyamda duruyorlar Öyle melekler grubu var ki sadece ve sadece ruku halinde duruyorlar ve öylece Allah'ı tesbih ediyorlar. Öyle melekler var ki kardeşlerim, Rahman'ın arşını taşıyorlar, bunların görevi o. hameletil arş dediğimiz. Sekiz tane melek Kur'an-ı Kerim onlardan başlıyor. Onlar Rahman'ın arşını taşıyorlar. Bunların görevi bu başka hiçbir görev yapmıyorlar. Onu taşıyabilmek için de Allahu Teala kendilerine bir tesbih öğretmiş, onu söylüyorlar. Onların görevleri kulluk görevleri bu. Yani bütün meleklerin kendisine has bir görevi var. Onun için yaratılmış ve onun dışına çıkmıyorlar. Zerre kadar onun dışında hareket etmiyorlar. Ve kullukları bu şekilde devam ediyor. Onların kullukları bu şekilde devam ediyor. Aleyhisselatü sallam Efendimiz'in bir hadisi var. O hadisinde zikir meclislerini dolaşan melekler var. Bunlar nerede bir zikir meclisi görürse oraya otururlar. Ve onlarla beraber ona iştirak ederler. Bunların görevi de bu. Bunların görevi de bu. Yani kulluklarını bu şekilde yapıyorlar. Şimdi meleklerle insanlar arasında, cinler arasındaki kulluk etme bakımından farkı anlatabilmek için, sizin anlayabilmeniz için bu izahatı yaptım. Biraz önce söylediğim gibi meselenin ilk ve en önemli ayağı kardeşlerim, Melekler Allah'ın ikram olunan kullarıdır. Ve bu onlardan bazısı Allah Azze ve Celle onları kullar ile, insandan kullar ile, cinlerden kullar ile kendisi arasında onları elçi yapmıştır, rasul yapmıştır. Mesela, Fatır suresinde Allahu Teala bize, Ya ilul malaikete rusulen ulu ejnihatin mesna ve sulas ve ruba diyor. Allah o melekleri o melekleri 2'şer, 3'er, 4'er kanat sahibi elçiler olarak yaratmıştır, yapmıştır. Rasuller olarak yapmıştır. Onlardan e, ileride gelecek en önemlisi bu Risalet görevinde bildiğiniz gibi Cebrail Aleyhisselam. Kendisi, kendisiyle e, insanlardan Rasul arasında elçilik görevini yapmaktadır. Bu Risalete işaret eden bir başka ayeti kerimede Allahu yastafi minel melâiketi rüsülen ve nasi buyuruyor. Allah meleklerden ve insanlardan rasuller yapar. Burada meleklerin bir vazifesine işaret ediliyor. Ancak onlar için ilk bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken kardeşlerim, yani Müslüman olarak melekler hakkındaki, Birinci itikadımız ibadun mukramun. Allah'ın ikram olunmuş kullarıdır. Birinci, melekler hakkındaki e, sahip olmamız gereken itikat bu. Sonra Allah azze ve celle onlardan nasıl insanlardan rasuller ittihaz edindiyse rasuller edindiyse Meleklerden de rasuller edinmiştir. Ve buna işaret eden ayetleri biraz önce size ulaştırdım. Allah Azze ve Celle yeryüzünde ve gökyüzünde hatta cennette ve cehennemde birçok işi tahakkuk etmesi gereken, yerine getirilmesi gereken birçok ameli, birçok işi onlar vasıtasıyla yapar. Buna işaret eden birçok yine ayetler var, hadisler var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzde birçoğumuzun ezberi olarak bildiği Kadir Suresi var. Orada Allah-u Teala tenezzelül meleikatu ve'r-ruhu bi'zni rabbihim min kulli O gün, o gece, melekler ve ruh, Rabbinin izniyle her iş için iner buyuruyor. Her iş için iner. Amarahum ve yafalıunemay Onlardan öyleler var ki çok katı, çok sert, çok sert, çok azametli. Allah'ın kendilerine emrettiği bir meselede ona asla asi olmazlar. Neyi emrederse onu bir hakkın yerine getirirler. Neyle emr olunmuş iseler onu yerine getirirler, onu yaparlar. Yani Allahu Teala kendilerine her neyi emrederse onu yerine getirirler, ona muhalif davranmazlar. İnsanlar gibi, cinler gibi değildir. Meleklerin Allahu Teala'ya itaat. Allah Azze ve Celle bildiğiniz gibi şer'i iyi şerifte insanlar için ve cinler için insanlar neyle mükellefse onu hemen söyleyeyim çünkü farklı anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın aynı şeyle melekçi cinler de memur mükellef. İnsanlar şeriat adına kardeşlerim din adına akide adına Her ne ile mükellef ise cinler de aynı şeylerle mükellef. Çünkü onlar da Allahu Teala'ya e, ibadetle kulluk etmekle e, memurdur ve bunun için yaratılmıştır. Yani hem cinlerin kardeşlerim hem de insanların yaratılış gayesi Allah'a kulluk etmek. Allah'a kulluk etmek. Dolayısıyla. Biraz önce söylemeye çalıştığım, izah etmeye çalıştığım kelime size okuduğum ayette onların Allahu Teala'ya hiç asi olmadığı, neyi emrederse bir hakkın onu yerine getirdiği ifade edilmişti. Peki insanlar ve cinler de Allah-u Teala'ya kullukla memur ve o bunun için yaratılmışlardır. Yani yaratılıştaki gaye bu. Buna rağmen cinler de insanlar da allah Teala'ya kulluksa dediğinde emrolunduğu gibi yaşama bakımından cinler gibi değil. Ne yapabiliyor insanlar? allah Teala'ya asi olabiliyor. allah Teala'nın emrinin yerine getirmiyor. Ona isyan edebiliyor. Cinler de hakeza. İşte en önemli ayrılık noktası kardeşlerim bu her ne kadar bütün varlıklar Allahu Teala'ya ibadet etmekle yaratılmış olsa da ona itaat etmek ona boyun bükmek emrini yerine getirmekle memur olsa da yerine getirmeyebiliyor değerli kardeşlerim müminlerin melekler hakkındaki itikadını İşlemeye çalışıyoruz, bildiğiniz gibi demiştik ki sohbetimizin başında onlar Allahu Teala'nın ikram olunan kulları, onlar tahirdir, onlarda necaset adına, pislik adına, kir adına hiçbir şey yok. Bundan da onlar bariy. Allahu Teala onları bundan da beri etmiştir. Onların birinci ve en önemli insanlardan ayrıldığı noktalardan bir tanesi de bu. Yani bizde yeme içme ve bunun akabinde onu dışarıya atma söz konusu bu melekler için söz konusu değil. Bu melekler için söz konusu değil. Çünkü onlar nurdan yaratılmıştır. Asıl yaratıldıkları madde nur. Bu usta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün sahihinde rivayet ettiği bir hadiste Hulgatil melaiketu min nurin Hulgatil melaiketu min nurin Ve hulgat Ve hulgal cannu min margin min nar ve hulga ademu kema vusufa fi kitab illahi teala aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki melekler nurdan yaratılmıştır cin ise ateşten yaratılmıştır adem ise Allah'ın kitabında size nitelenen Sıfatı bildirilen şeyden yaratılmıştır buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim melekler nurdan yaratılmıştır. Asıl maddeleri o. İnsanın ki çamur bildiğiniz gibi toprak, cinler ise e, bilginiz olsun diye veya biliyorsanız iyice perçinlesin diye söylüyorum. Şeytan dediğimiz, şeytanlar dediğimiz de yine cinler. Ayrı bir şey değil. Yalnız cin ile şeytan arasındaki fark ne? Kardeşlerim cinler aynen insanlar gibi. Cinler aynen insanlar gibi. Onlar doğar, büyür, evlenir, ürer, Allah'ın kendisi için takdir ettiği ecel geldiği zaman ölür. Onların müminleri vardır, kafirleri vardır. Onların Müslümanları vardır. Allah'a teslim olmayanları vardır. Aynen insanlar gibi. Muttakileri var, zalimleri var. Müşrikleri var. ile ahir, muvahhidleri var. Onların Müminlerine, Müslümanlarına cin deniliyor. İstilah böyle genelde. Alimlerin ıstılahı genelde böyle. Şeytan kelimesi ise onlara inanmayanlarına, kafirlerine verilen bir isim. Dolayısıyla bu iki ayrımı size duyurmayı istedim. Değerli kardeşlerim, melekler bazı müşriklerin iddia ettiği gibi Allah'ın kızları değildir veya kız değildir. Yani cinsiyet olarak ünsa değildir. Hem onlar cinsiyet olarak ne erkektir ne kadındır. Yani ne müzekkerdir ne müyennestir. Ne zekerdir ne unsadır diğer bir tabirle. Yani onlarda erkeklik dişilik diye bir şey yok, üreme de yok onlarda. Yani evlenip de tezavuş edip de bundan nesil üretme yok. Dolayısıyla dolayısıyla onlarda cinsiyet yani cinsiyet derken kastım kardeşlerim erkeklik diye dişilik yoktur. allah Teala bu hususta müşriklerin iddialarını allah Teala bu hususta müşriklerin iddialarının hepsini yalanlamakta kitabında. Mesela mesela bir ayeti kerimede وَقَالُوا اتَّخَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبُحَانَهُ بَلْعِبَادٌ مُقْرَمُونَ Dediler ki Rahman çocuk edindi. Dediler ki Rahman çocuk edindi. Allah bundan uzak, beridir, münezzehtir, paktır. Aksine onlar yani Rahman'a çocuk edindi diye nispet ettikleri ibadun mukremun Allah'ın kendilerine ikram ettiği kullarıdır. Yani melekler. Allah'ın kendilerine ikram ettiği, ikram olunan kullarıdır. Bir başka yerde Yine müşriklerin melekler hakkında iddialarını Allahu Teala reddediyor, kabul etmiyor. Efe asfakum rabbukum bil banina ve ettehaza minel malaiketi inasa. Melekler Allah'ın kızlarıdır iddiasına böyle cevap veriyor Allahu Teala. Diyor ki Rabbiniz Olan çocuklarını sizin için özel olarak seçti de, melekleri dişi olarak kendisine mi 0 Olan çocuklarını özel olarak size seçti, sonra melekleri kendisine kızlar olarak mı ayırdı bıraktı? <gülüyor> Siz elbette ki büyük bir söz söylüyorsunuz. Buna benzer bazı ayetler daha var. allah Teala bu düşünceleri onların dişiliğiyle ilgili özellikle Allahu Teala'ya nispet edilmesini reddetiyor. Bildiğiniz gibi Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı, Allah-u Teala'ya nisbet edip onun çocuğu olduğunu iddia ediyorlar. Yahudiler, Üzeyr Aleyhisselam hakkında Maide suresinde ifade ettiği gibi ve الْيَهُودِ Yahudi بُنَالْا İbnullah Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğlu dediler şeklindeki iftiraları reddediyor. Kardeşlerim, melekler hakkında bu şekilde bu müşriklerin düşündüğü gibi bir akide, Müslüman'ın bir akidesi olamaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi, genel bir melekler hakkında bilgiden sonra onların değerli bazı e, meleklerin, bazısının diğer bazısından üstün olduğu, değerli olduğu söz konusu. Bunları da biraz inşallah ifade edeceğim. Bunları da öğrenmeye çalışacağız. Bunların en önemlisi değerli kardeşlerim Gebra'il Aleyhisselam. Bu Gebra'il Aleyhisselam bedenlerin hayatı olan Ruhların gıdası olan vahye müekel melek bu. Bizatihi Allahu Teala'nın hitabına mazhar olan bir melek. Cebrail Aleyhisselam. Bu cihetiyle diğerlerinden daha üstün ve daha önemli. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Birçok isimle anılmıştır. Cebrail ismiyle anılmıştır. Ruh ismiyle anılmıştır. Ruhul Kudüs ismiyle anılmıştır. Ruhul Emin ismiyle anılmıştır. Alimler Cebrail Aleyhisselam'ın ruh ismiyle anılmasının sebebi diyorlar ki ruh nasıl insan bedenine hayat veriyor? Onu onun yaşamını sağlıyorsa Cebrail de aynen böyledir. Ebedi yaşamın, ebedi yaşamın sebebi olan Allahu Teala'nın vahyine müvekkel olduğu için ruh diye adlandırılmış. Ebedi yaşamın kaynağı olan iman, salih ameller ve benzeri şeyler. Getirdiği haberlerle sağlandığı için kendisine ruh denmiştir. allah Teala onu bu isimlerin hepsiyle anıyor. Cebrail ismiyle de geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruh ismiyle de geliyor. Ruhul Emin ismiyle de geliyor. Ruhul Kudüs ismiyle de Kur'an-ı Kerim'de anılıyor. Mesela Ruhul Emin ismiyle, Kur'an-ı Kerim'de geldiği yer: tenzilu rabbil alamin. Ve le tenzilu rabbil alamin, nezele ruhul amin. Ala galbika li tekuna minel mundirin. Kuşkusuz ki bu Kur'an alemlerin Rabbinden indirilmedir. Onun katından indirilmedir. Onu Ruhul Emin senin kalbine insanları uyarıcılardan olman için indirmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olman için indirmiştir. Dolayısıyla Allahu Teala bu ayeti kerimede, bir, onu ruhul emin ismiyle adlandırıyor. Ruhul emin, yani güvenilir ruh, hayat. Bütün insanlığa hayat bahşeden haseten iman edenlere iman edip salih amel işleyenlere hayat bahşeden yani ebedi hayatı bahşeden hiç bitmeyecek hayatın insanlara verilmesine sebep olan Allahu Teala'nın vahyini getiren indiren Cebrail ismiyle ise Bakara suresinde eee kul men kana aduven li cibrila fe innehu nazzalehu ala kalbika bi iznillah musaddıqan lima beyne yaday ve huden ve mu'minin De ki her kim her kim e düşman olursa ki Cebrail senin kalbine Allah'ın izniyle kendisinin önündekini tasdik edici olarak kitabı indirendir. Yani kendinden önceki kitapları tasdik edici olarak kitabı indirendir senin kalbine. Kuşkusuz ki o öyle bir kitap ki müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. O kitap, onun indirdiği kitap, müminler için bir hidayet, doğru yolu gösterici, doğru yola ulaştırıcı, aynı zamanda onlara bir müjde, yani kendilerinin o kitabın mucibince amel ettiklerinde kurtulacaklarını, cennete gireceklerini müjdeyeleyen bir kitaptır. Burada kardeşlerim bu ayetin inişinde, Birçok rivayet var onlar içerisinde en e, hem geniş olanı hem de meseleyi iyice izah eden bir rivayet var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Yahudilerden bir topluluk resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelip de yerleştiğinde kendisine geliyorlar diyorlar ki Biz sana bir takım sorular soracağız. Eğer o sorulara doğru cevap verirsen biz senin nübüvvetini tasdik edeceğiz. Ve sana İslam üzere beyat edeceğiz. Sen gerçekten de Nebisin yani seni Allahu Teala gönderdi diye iman edeceğiz diyorlar. Soruyorlar bir takım şeyler. 4-5 tane mesele zikrediliyor. Onların hepsine Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem doğru olarak cevap veriyor. Hepsinde de her sorunun akabinde cevabı veriyor. Onlara diyor ki doğru mu? Doğru diyorlar. Allahu Teala'ya diyor ki ya Rabb bunların benim onların sorusuna doğru cevap verdiğimi tasdiklerine şahit ol diyor. Sonra bakıyorlar ki bütün Soruların cevabı Doğru ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan Veriliyor İman etseler ki Gayeleri o değildi resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı köşeye Satırmak <gülüyor> Gayeleri o değildi Etmeseler söz veriyorlar Biz seni tasdik edeceğiz Doğrulayacağız eğer doğru cevap verirsen diye. Peki diyorlar sana Vahiyi kim getirdi Kaçamak bir Yol, kaçacakları, firar edecekleri bir yol arıyorlar. Peki sana vahyi kim getiriyor? Bana vahyi Cebrail getiriyor diyor. O bizim düşmanımız öyleyse diyorlar. Cebrail getiriyorsa o bizim Yahudilerin düşmanıdır o diyorlar. Başkası getirseydi, bir rivayette Mikail getirseydi. Biz sana iman edecektik, inanacaktık seni tasdik edecek ama yahudilerin düşmanı sana vahiy getiriyormuş. Biz ona biz sana iman etmeyiz diyorlar. Bunun üzerine Allahu Teala bundan sonraki ayeti indiriyor Bakara suresinde. Kul <gül> men kana aduven lillahi ve melaikatihi ve rusulihi ve Cebrail'e ve Mikail'e فَيِنَّ اللّٰهَ أَدُوُّلُّ الْكَافِر۪ينَ Sana Cebrail vahiy getiriyorsa biz, o bizim düşmanımız. Bir başka rivayette o, bizim neslimize Allah'ın gazabını getiren, helakı getiren. Bu şekilde de söylüyorlar. Allahu u Teala bundan sonra, Men kâne aduun lillahi ve melâiketihi ve rusûlihi ve wa mika e Mikail e. fe inne Allah'a aduun lil kâfirîn De kim Allah'a meleklerine, rasullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır. Allah da o kâfirlerin düşmanıdır. Yani bunlar kafirdir, bu düşünceyle, bu sözle kafir oldular, Allah da onların düşmanı. Cebrail Aleyhisselam, Allah'ın indinde çok değerli. Bütün nebilerin yanında çok değerli. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelen rivayetlerde, Mefhum olarak onu gördüğü zaman neşelenirdi, sevinirdi. O gün kendisi için güzel bir gün olurdu Cebrail ile karşılaştığı zaman. İbni Abbas radıyallahu anhamanın ifadesinde geldiği gibi. Çünkü o bize hayat veren şeyi getiriyordu. O bize hayat veren, bizim hem dünyada azizler olmamızı sağlayan, değerli insanlar olmamızı sağlayan, hem de ahirette hiç bitmeyecek ebedi hayatta huzur içerisinde, rahat içerisinde yaşamamızı sağlayan, cenneti kazanmamızı sağlayan o hayatı, o ruh, o vahyi getiren ona müvekkel olan melekidi. Bu söylediklerimi aşağıdaki ayeti kerime tasdik ediyor. Kul nazzelehu ruhul Gudusu mir rabbike bil hak li yuthabbitallazina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin de o kitabı ruhul Gudus indirmiştir kimden senin rabbinden rabbinden o kitabı sana ruhul Gudus indirmiştir gerçek olarak bu böyledir bil hakki gerçek olarak se bitellediğine amenu iman edenlerin ayaklarını sabitleştirmek için imanlarını sabitleştirmek için bu ve buşralil Müslümin o öyle bir kitap ki onun getirdiği öyle bir vahiy ki Müslümanlar için Hidayet doğru yol doğru yolun gösterilmesi ve bir müjde Evet Cebrail Aleyhisselam değerli kardeşlerim meleklerin en önemlisi itikad olarak melekler hakkında genel bir fazla uzatmadan bilgiye sahip olduk. Cebrail Aleyhisselam hakkında da itikadımız bizim bu. Ehli sünnet vel cemaat olarak bunu kastederken ben ehli sünnet vel cemaat derken karıştırmayın. Ne eşarilerden olan ehli sünneti ne de Maturidililerden olan ehli sünneti kastetmiyorum. Çünkü onlar da kendilerini yalan yere iftira ederek ehli sünnet olarak niteliyorlar. Ehli sünnette tevil yok. Geçen haftaki dersimizi biz bunu ayırmıştık. Bu tevil hastalığına. Ehli sünnetin itikadında Cebrail Aleyhisselam şu Rab'bimizin ayetleri çerçevesinde bizim itikadımız kardeşlerim. O değerli meleklerden bir başkası Mikail. Biraz önceki ayette dikkat ettiyseniz Allahu Teala Yahudilerin o iftira olan, zulüm olan, yalan olan sözlerini Reddetmişti değil mi? Kim Allah'a, meleklerine, rasullerine Cebrail'e, Mika'il'e düşman ise Allah da ona düşman demişti değil mi? Şimdi burada Mika'il Aleyhisselam'ın isminin geçtiği yer burası sadece Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor Mika'il Aleyhisselam. Bu da Rivayetlerde Yahudilerin biz Cebrail'i sevmeyiz çünkü o bize azap getirir. Musibet bela getirir. Mikail'i severiz. Sözlerine reddiye sadedinde gelmişti. Ama sayhi olan rivayetlerde Mikail Aleyhisselam Allahu Teala'nın aynen Cebrail Aleyhisselam gibi bir başka görevle görevlendirdiği değerli büyük meleklerden bir tanesi. Diyorlar ki alimlerimiz Allah onlara rahmet etsin. Cebrail Aleyhisselam nasıl ruhların hayat bulması için vahiy ile mükellef ise manevi bir hayat ile dirilik ile görevli ise, bu da maddi bir dirilik ile görevli. Yeryüzünde, yeryüzünde, ne kadar canlı varsa, onların yaşamının devamı için, yeryüzünün imarı gerekiyor. Rüzgarın estirilmesi, yağmurun indirilmesi, Yeryüzünün kabarması, nebatatını bitkisini bitirmesi bunlarla sorumlu diyorlar. Bunlarla sorumlu diyorlar. Toprak, bitki ve bütün canlıların hayatı olan yağmurun indirilmesi, rüzgarın çeşitli yönlere estirilmesi ve benzeri şeylerle görevli olduğunu söylüyor. Söylüyorlar. Üçüncüsü kardeşlerim bu değerli meleklerden. Üçüncüsü İsrafil. Bu da değerli kardeşlerim yine tekrar bir hayat için önemli bir görev. Tekrar yeniden hayat bulma, sura üfleme. Sura üfreme ile ilgili görevli melek İsrafil aleyhisselamdır diyorlar. Bu size bir hadis, bununla ilgili birçok ayet var. İnşallah bir fırsatta onların hepsini toplayacağım, size duyuracağım. Bir tane hadis-i şerif var burada. Ebu Said'in el khudri radiyallahu anh rivayet ediyor. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sur'u eline almış. sûru eline almış ve işitme uzvunu Allahu Teala'ya tahsis etmiş. Amade kılmış olarak ne zaman bunu üflemekle emrolunurum diye beklemekte. Eğer o böyleyse ben diyor dünyaya dünyadan nasıl haz alırım? Nasıl ben çok sevinçli bir hayat yaşarım dünyadayken? Elini almış bekliyor Allahu Teala. Üfle dediğinde üfleyecek. Üfle dediğinde ne olacak biliyor musun? Bu üflediği zaman bu yer başka bir yerle yer değiştirecek. Bu gördüğünüz dağlar var ya kardeşlerim. Aynen pamuk gibi atılacak. Evet. Ondan sonra her canlı hayatını kaybedecek. Hiç kimse kalmayacak. O kıyametle ilgili ayetleri ahirete bir Müslümanın ahiret hakkındaki akidesi nedir, inancı nedir, nasıl olması gerekir kısmında göreceğiz biz onu. O ayetleri. Bir kez üfleme ile her şey bitecek. Bu gökler var ya, bu gökler. Yedi kat gök. Biz oraya bakıp da oranın mesafesinin boyutunun ne olduğunu anlamaktan aciziz. Bunu hiç kimse şu ana kadar şu kadar mesafede şu kadar hacimde diyemedi. İçerisinde dünya seması var ya dünya kelimesi alçak demektir. Dünya kelimesi alçak demektir, engin demektir. Şu göklerin en engini, alça, dünyaya yakın olan, bir yaşadığımız yere arza yakın olanı şu yıldızların olduğu sema kardeşlerim. Evet. Onun üzerinde, onun üzerinde 6 tabaka var. Onların arasındaki mesafeyi hiç kimse bilmiyor. Herkes şu andaki bu en engin olan, tamam mı? Bu evin tavanı alçakmış deriz biz. Yani engin manasına söyleriz biz bunu. Yakınmış manasına yere, zemine yakınmış manasında söyleriz. Alçan bir de şerefsiz manasına geleni var. O manada söylemiyorum yanlış anlamayın. Şimdi... Bu yıldızların olduğu sema var ya kardeşlerim, arza, yere en yakın olanı, en engin olanı. Anlatabildim mi? Buradaki yıldızların sayısını kimse bilmiyor, ebatlarını kimse bilmiyor. Bir şey buldular mıydı akıllarınca? Dünyayı, şey, dünyayı ve ahireti keşfettiklerini zannettiler, seviniyorlar ahmaklar. Allah-u Teala kitabında onların birer lamba olduğunu dünya semasını biz onlarla süsledik diyor. Evet. Dünya semasını biz onlarla süsledik diyor. Bunun üzerinde altı tane hepsi yedi olduğu için ben altı tane diyorum. Altı tane tabaka var onların hacminden kimsenin haberi yok. Teala bize haber veriyor. ta Binlerce, milyonlarca sene öncesinden ta adımdan başlıyor anlatıyor insanlara Allahu Teala böyle ben bunu böyle yarattım diye. Bunların hepsi yok olacak biliyor musunuz kardeşlerim? Hepsi ama Allahu Teala'nın kitabında bildirdiğine göre. Bunların defter sayfası gibi dürüldüğünü anlatıyor bize şöyle. Şöyle dürüldüğünü anlatıyor Allahu Teala bunlar bize. yok olduğunu. Bu yer bir başka yerle değiştirilecek. Gökler de öyle diyor ayet-i kerime. Ve <gülüyor> berzu lillahi'l-vahidil-kahhar. olan, her şeye hükmeder diyor Allahu Teala surun sahibini davetçi ediyor, emre diyor. Sura üfleniyor, herkes mahşere koşuyor. Toplanmak için. Evet, i̇şte bu mübarek melek o görevin sahibi olan melek. Bu işleri onun üflemesiyle yapıyor. İbni Kesir rahimehullah o kadar değerli bir tefsir yapıyor ki bu ayette. Bu ayette o kadar dehşet bir tefsiri var ki bu ikinci dirilme ile ilgili sura üflediğin de diyor. O çürümüş toprak olmuş diyor. Kişinin etlerinden kemiklerinden ne varsa hepsi diyor. Sur onlar için bir hayat nasıl yeryüzü için yağmur hayatsa onu kabartıyor ve içerisindeki tohumu dışarıya fışkırtıyor ise diyor o sur budur diyor. Ölüler için. O surdan sonra diyor o topraklar bir araya gelecek hepsi kemikler o kemikleşecek Sonra etleşecek ve o etler kemiklere girecek diyor. Sonra dirilme tahakkuk edecek. Çıkacak herkes. Aynen annesinden doğduğu gibi sünnetsiz olarak. Çırıl çıplak. Ve surun sahibi üflediğinde nereyi işaret ediyorsa herkes o yöne koşacak. Herkes. İşte orası mahşer. Burası mahşer. Ayşe Validemiz radıyallahu anha diyor ki ya Resulallah sen bizi hatırlar mısın öbür tarafta? Diyor ki üç yer var ki kimse kimseyi hatırlamaz. Birincisi burası. Herkes o sese o davetçiye doğru koşuyor gidiyor. Hiçbir şey aklına gelmiyor o anda. Kendisi erkek mi, dişi mi, çıplak mı, giyinili mi hiç kimse bir şeyi hatırlamıyor. Sadece davetçiye koşuyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde diyor ki ya Resulullah, insanlar kabirlerinden çıktığında eğer sünnetsiz olarak çırılçıplak annelerinden dünyaya geldiği gibi yalın ayak bir vaziyette dirilecekse insanlar birbirine bakmaz mı? Bilmiyor tabi. Oranın dehşetini, oranın halini bilmiyor. Diyor ki ya Ayşe <gülüyor> el amru ekber mina öyle bir dehşet işi ki orası, dehşet hali ki orası, bu senin düşüncelerinden çok üstte, çok büyük, çok farklı Kişi kendisi erkek mi dişimi mi ki? Öyle bir sahne. Evet. Bu mübarek melek bu mübarek melek işte bu işlerin sahibi. Bu işlerle muazzaf görevli. Bakın ne diyor biraz önce okuduğum hadiste? Sur sahibi İsrafil suru eline almış başına eğmiş ve kulağını vermiş. Ne zaman onu üfleyeceğini beklerken nasıl rahat edebilirim diyor. İşte ilim bu. Bizler rahat ediyoruz yani. Ama Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam çok az gülerdi diyorlar. Yani tebessüm yüzünden eksik olmazdı ama çok ağlar, çok az gülerdi diyorlar. Onu anlatanlar. Resulü Ekrem Vesselam'ın bu hale olan bilgisinden dolayı, vukufiyetinden dolayı çok ağlardı, az gülerdi diyorlar. Sonra Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam bildiğiniz gibi teheccüd namazı, hiç terk etmediği gece namazı, Bizim ifademizde tehcit namazı yani kalktığı zaman iftitah tekbirinden sonra yani ilk tekbir bildiğiniz gibi namaza ilk giriş tekbirinin ismi iftitah. Açış yani namazı açış tekbiri. Ondan sonra iftitah duası. Ondan sonra yaptığımız dua iftitah duası. Nasıl dua ediyor bakın. Allahumme Rabba Jibra ila wa mika ila wa israfiel Fatrasamawati al Ardu, Alim al Raibi wa Shahada, Anta taqkum a baina ibadik, anta taqkum a baina ibadika fima akanu fihi jahtarifun Ay Allahum, Jibra ilin mika ilin israfilin Rabbulan allahum, gukla rin wayarin ya gaybı ve şehadeti bilen Allah'ım sen kulların arasında kuşkusuz onların ihtilaf ettiği hususlarda hüküm vereceksin. İhdini li fihi min el hak İhtilaf olunan hususta benim için hak olan hükmü ver. Beni hidayet eder. İnneke tehdiyi men u ila sratum müstakim. Sen kuşkusuz ki sen Dilediğin kimseleri dost doğru yola iletirsin. İftitah duası. Geceleyin. Hiç kimse yok. Sessiz bu duayı yapıyor. Melekleri yani sen öyle bir Rab'sın ki Cebrail gibi bir meleğin, Mikail gibi bir meleğin, İsrafil gibi bir meleğin Rab'sın. Evet. Burada duralım mı? Haftaya tamamlarız inşallah. Çünkü bayağı var daha. <gülüyor>